Tokatlı diyor diyorlar... ...ya da bir atın başlangıcı... eğilmiş sakin... ...işkileri alıyor kalabalıktan... ...şimdi o mor gözleri... ...mor bir kadınla ilgili... ...birazı namuslu iyi... ...birazı açıkça perişan... ...ya da bir kadın, bir kadını öper gibi... ...hiçbir şey anlamıyor yaşamaktan... ...hiçbir şey anlamıyor... ...diyelim anlamıyor... ...ama bir yalnızlığı tamamlıyor durmadan... ...askerler geziniyor... ...her yerde bu göz kahveleri... ...ben bu gözlere... ...tokatlar asadım da bir zaman... ...hopalı biri vardı... ...hamalın biri... ...daha hiç çıkmayacak karısının koyundan. ...bir kadeh olmalı... ...ya da bir rakının başlangıcı... ...ansızın bir göl Anadolu'dan... ...bir yanda bir balık çığı ne zaman istese ölür... ...kocaman bir iz bırakır çılgınlığından... ...sonra o adamlar ki çelimsiz, esmer, bıyıklı ve bütün gün sevişiller acvarıyla, tokatlı diyor var. Ya da bir ekmeğin başlangıcı ezilmiş, sakin, onca bir yoksulluğu ödüyor durmadan. Bu kimin evreni? Bu saçına bir el atma saatlerinde, bu kim ki ölüyor? Tokatlı ölüyor her zaman. Ya da bir erkek, bir erkeği öper gibi hiçbir şey anlamamış yaşamaktan.